Oynayanlar: Ali Ulvi Kurucu, Nüvit Candaner, Ertuğrul, Ümit Dolu, Çocuk, Onur Kırış, İhsan Efe, Sedat Yılmaz, Adile Sultan, Selen Sarkur, Cevhere Hanım, Neslihan Şen, Mehmet Akif Ersoy, Faruk Akgören, 35. Bölüm Hafız Beyler, madem buraya kadar zahmet edip geldiniz, benim sizlerden bir ricam olacak. Geçen Ramazan gecelerinin birinde Rüyam'da merhum annemi gördüm. Bana, sen beni unuttun diyordu. Rüyam, kayınvalidem Zeki Hanım'a anlattım. Annen senden Kur'an istiyor, dua istiyor dedi. Annem için bir hatim indirip bir mevlid okuyamaz mıyız? Siz bize müsait olduğunuz zamanı söyleyin... ...ona göre kendimizi ayarlayalım efendimiz. Bir gün belirledik. Filan gün geliriz inşallah diye ayrıldık. Kararlaştırdığımız günde evlerine gittik. Akşam olmak üzereydi. Yemeği orada yiyecektik. Namazı evde kılarız diyerek yürüdük. Eve yaklaşınca bir de ne görelim? Ne gördünüz? Adile Sultan elinde bez yerleri siliyor. Herhalde bizi namazdan sonra geliriz diye tahmin etmiş olmalı. Bu hali görünce Mustafa Ruyun'a dedim ki. Aman hasret dön. Sultan bizi görmesin perişan olur. İş yaptıracak kimsesi yok. Sultan Abdülhamit'in torunu yerleri taşları siliyor. Aman dönelim. Sultan bizi görmeden döndük. Akşam namazını mahallenin mescidinde kıldık. Namazdan sonra geldik. Sultan güzelce giyinmiş, beyaz tülbentler sarınmış bizi karşıladı. Sofralar kurulmuştu. Kadın erkek ayrı taraflarda yemekler yendi. Yatsıya kadar sohbet edildi. Yatsıyı birlikte kıldıktan sonra mevlid okuduk, dua ettik. Adile Sultan mevlit boyunca hıçkıra hıçkıra ağladı. Adile Sultan'ın mevlidine diğer hanedan mensupları da katıldı mı? Yani bir buluşma olabildi mi? Tam bir buluşma olabildi mi bilemiyorum. Fakat Cevhere Sultan oradaydı. Mevlitten sonra bize dedi ki... Havuz Efendiler, benim adım Cevheri. Ama bende bir cevher yok. Asıl cevher sizin ruhunuzda, kalbinizde. Benim annemin ruhuna da bir mevlit okusanız olmaz mı? Haliyle siz de kabul ettiniz. Başüstüne efendim elbette okuruz demiştik. Kararlaştırılan günde evine gittiğimizde Adile Sultan'dan daha fakirane yaşadığını gördük. Genişçe bir odanın ancak yarısını bir kilimle örtebilmişti. Mahcuptu. Şöyle diyordu: "Asıl evlatlarım, siz tabii benim yoksul evime, sergime değil, gönlüme geldiniz. Şu mübarek günde bu garip sevindirdiniz. Allah da sizi sevindirsin. Ne yapalım? Biz böyle olduk. Duadan başka elimizden bir şey gelmiyor." Kaderimiz böyleymiş. Eğer Cenab-ı Hak her nimeti elimizden aldığı gibi gözyaşını da alsaydı da ağlayamasaydım ben ne olurdu. İmana bakın, tevekküle bakın. İsyan yok, sadece ağlama hakkını kullanıyor o kadar. Cevhere Sultan hem kendisi ağladı hem bizi ağlattı. Bir düşünsene, her dünya nimetini aldığı gibi, Allah'ım gözyaşlarımı da benden alsaydı, benim halim ne olurdu? Ağlamakla müteselli oluyorum, tek teselliyim gözyaşlarım diyordu. Güzel insanlarmış, mütevekkil insanlarmış, imanlı insanlarmış. Cevhere Sultan'ın ahvalini ve bu sözlerini İhsan Efendi'ye anlattım. Hoca dedi ki... Çocuklar, Akif'i rahmetle anlamak mümkün değil. Her vesileyle bu adamı anarım. Niçin bu kadar severim? Sevilecek insan da ondan. Merhum der ki, Tarihten adam hisse kaparmış. Ne masal şey. Beş bin senelik kısa yarım hisse mi verdi? Tarihi tekerür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerür mü ederdi? Çok doğru ama hocam. Tarihten ibret alan nedense hiç yok gibi. İbreti bırak. Yaşayan büyüklerimize vefa gösteremiyor. Sahip çıkamıyoruz. Tarihi bırak. Gözümüzün önünde cereyan eden hadiselerden ibret alamıyoruz. Hafız Ali. Alamıyoruz hocam. Haklısınız. Yahu çocuklar hep söylüyorum. Müslüman Türk'ün gülecek günü yok. Fakat gaflet sayesinde bizler gülüyoruz, eğleniyoruz, evleniyoruz... ...öyle yaşayıp gidiyoruz. Hanedandan bir de Avrupa taraflarına gidenler olacak. Onlar ne yapıyor acaba? Sefalet içinde ölenleri var. Tedavi edilmediği için... ...acılar içinde inleyenleri var. Millet olarak... Niçin bizim şanlı ecdadımızın çocuklarına, bize Anadolu'yu, İstanbul'u alıp hediye eden, İslam birliğini kuran, Rumeli'yi Müslüman edip... ...oralara iman nurunu götüren ecdadımızın çocuklarına sahip çıkacak, yardım edecek bir teşkilatımız yok? Böyle bir teşkilat nasıl kurulur ki? Millet oğlunu kızını evlendirmeye, halılar koltuklar almaya para bulur. Fatih'in, Yavuz'un, Osmanlı'nın torunları bari sefalet çekmesinler demez işte... Yok, Müslüman Türk'ün gülecek günü yok. Millet olarak hanedanla hiç alakadar olamadık. İnşallah bir gün bunun bedelini ödemek zorunda kalmayız. İhsan Efendi bir başka gün Osmanlı Hanedanı'nın başına gelenlerle ilgili olarak şunları söylemişti. Osmanlı hanedanının başına gelenler, üzerinde ilmi araştırma tezleri, doktoralar yapılacak kadar mühindir. Bilhassa piyes, facia, dram sahneleri için tükenmez bir kaynaktır. Onların başına gelen felaketler kimin başına gelmiştir? Hadi devlet adamlarını sınır dışı ettin. Çoluk çocuğun, kadının, kızın günahı neydi? 650 senelik hanedanın yaptığı hizmetlerin karşılığı bu mu olmalıydı? Bunların suçu ne? Kime ne yapmışlar? Böyle zulüm, böyle haksızlık olur mu? Hocam, aslında böylece ehli sarip haçlılar Osmanlı'dan intikam almış olmuyorlar mı? Evet oğlum. Sizin ecdadınız mıydı Kosova önlerine gelen? Siz miydiniz bir yanaya dayanan? Haçlı ordularını perişan eden, Bizans'ı yıkıp İstanbul'u alan? ''Şimdi çekin bakalım cezanızı'' diyor birileri. İhsan Efendi'nin söylediği bu facialara beş altı sene... ...ben Deniz Fakir de şahit oldum. Kanıyan bu yaralar bizim de gönlümüzü kanattı. Hala da kanatıyor. Aklı başında her imanlı insanın gönlünü kanatır zaten. Kanatmalıdır. Çok şeylere şahit olmuşsunuz. Bunları anlatmanız çok iyi oluyor. Yoksa biz bunları nereden bilebiliriz ki? 1941 yılındaydı. İhsan Efendi'nin dersindeydik. Eski Gerede müftüsünün oğlu Nevzat elinde bir kitapla geldi. İstanbul'dan Eşref Edip Bey göndermiş. Ne kitabıydı? Hoca paketi açınca görebildik. Mithat Cemal Kuntay'ın yazdığı Mehmet Akif kitabıydı. Ders kalabalık mıydı? Talebe çok muydu? İsmail Eserli, Ahmet Davudoğlu, Muharrem Develioğlu, Bulgaristanlı talebe kardeşlerimiz, Mustafa Runyun, Ali Yakup Bey, diğer talebe arkadaşlar da vardı. gayba Bulgaristanlı talebelerin talep ettiği ders yapılıyordu. İsteyen zaman zaman İhsan Efendi'nin derslerine katılabilirdi. Hoca kitabı karıştırırken Akif'in bir fotoğrafına takıldı kaldı. Nasıl bir fotoğraftı? Hasta. Sırtında paltosu, bastonuna dayanmış. Fotoğrafın altında şunlar yazılıydı. Hepsi göçmüş... Hani yoldaşlarının hiçbiri yok. Sen mi kaldın yalnız kafileden böyle uzak? Postu sermekse muradın yola serdirmezler. Hadi gölgenle beraber silinip gitmene bak. Hayatının son döneminde çok mu hastalık çekti hocam? Çok hastalık çekti oğlum. Bazen tekkeye geldiğinde öksürür, tükürmesi icap eder, dışarıya çıkmak ister. Efendim rahatsız olmayın, bir leğen getirelim deriz, kabul etmez. Çok da müstani bir hayat yaşamış galiba. Yine böyle fotoğrafta yere düşmüş gölgesi üzerine 1935'te söylediği acıklı mısralar vardı. Demişti ki, şu serilmiş görünen gölgeme imrenmedeyim.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 İhsan hocamıza zaman zaman Akif'le ilgili hatıralarını sorardık. Neler anlatırdı? Mehmet Akif Bey'den çok istifade ettiğini söylerdi. Şöyle derdi. Merhum Akif Bey'den çok şey öğrendim. Çok istifade ettim. Efendilik, tevazu, dürüstlük, mertlik... ...hepsi onda tam olarak mevcuttu. Samimiyet ve ihlasının haddi de eşi de bulunmazdı Hukukunuz çok mu ileriydi? İleriydi Merhum fakire müteaddit defalar şunu söylemiştir İhsan Efendi insan tabiatı itibariyle medeni bir varlıktır İnsanlarla birlikte yaşamaya, geçinmeye muhtaçtır Bedevi değil medenidir. İnsana aşıktır. Şehir hayatını daha çok sever. Bunları neden söylediğinizi merak ettim efendim. Bunu ben Mısır'a geldikten sonra anladım. Eğer sen olmasaydın bu gurbet ellerde ben ne yapardım? Estağfirullah efendim. O kadar işe yarıyorsak bu bizim için bir bahtiyarlı. Ey bana gurbet elleri on senedir aşina kılan insan efendi. Sana bir ananın bir babanın evladına duası gibi dua ediyorum. ...sen benim için bir nimet oldun. Estağfirullah efendim, estağfirullah. Eğer böyleyse... ...Allah'ıma hamd ederim. Akif Bey haftada bir cuma günleri... ...tekkeye gelir... ...cuma namazına birlikte giderlermiş. Ama... Hafız Şıh Rifat'ın namazdan önce... ...mukabele okuduğu camiye giderdik. Bu cami... ...bizim tekkeye çok yakındı. Akif Bey bu Şıh Rifat'ın okuyuşunu çok beğenir... ...şöyle derdi. Şu kanaate vardım ki... ...Simaların insanda değişik tesirler uyandırması gibi... ...seslerin de farklı tesirleri var. Bu şahsın sesinde... Gönüllerle sesilen, ruhlarla duyulan bir cazibe var. Sanki her sesten, her şahıstan çıkan bir şuğa kalbimizi yakıyor. Aşkımızda heyecanlar uyandırıyor. Enteresan bir tespit ve de doğru efendim. Bunu ben İstanbul'daki bazı hafızlarda da görmüştüm. Başta hafız Deli Hüseyin'in hakikaten insanı deli eden bir sesi vardı. Canım ne uzağa gidiyoruz. Kur'an-ı Kerim'i açalım. Peygamberler vahyi insanlara okurken dağlar, taşlar, kurtlar, kuşlar onlarla beraber ağlamamış mı? Davud Aleyhisselam'ı bir düşünelim. İlahi kelamın bir mucizesi bu. Şührefat okurken aklınızdan neler gelip geçiyor efendim? Ey Allah'ım! Bunları yazsam diyorum ama eve gidiyorum, unutuyorum. İnşallah yazarım, yazarım derken geçip gidiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Kur'an kendisine nazil olduğu halde dinlemeyi pek severmiş. Acaba diyorum Resul-i Zişan bu ayetleri telakki ettiği zaman neler hissederdi ki? Ben bu gafletimde Şıh Rifat'tan dinlerken bu kadar huşu duyuyorum. Acaba o neler duyardı? Düşünebiliyor musun İhsan Efendi? Yine de bu hissettiklerinizi yazsanız efendim bizim için güzel olur. Yazmak istiyorum ama zihnim o kadar perişan ki. Kendimi bir türlü toparlayamıyorum. İhsan Efendi, Akif Bey'in bu sözlerini nakledince merak edip sormuştu. 35. bölümün sonu Buç Production.